مولا يصل وسلم دائما ابدا على حبي بك غير الخلق كله مني مولا يصل وسلم دائما ابدا على حبي بك غير الخلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاه والسلام على لا نبي بعده Kaside-i anlamaya, şerh etmeye devam ediyorduk. İmam Busiri rahmetullahi aleyhi nefsi emmare'den bahsediyor. Yani Allah'a isyanı, tuğyanı emreden nefisten bahsediyor. Müminler, Müslümanlar o nefisten, tuğyanından nasıl korunacaklar? Buyurdu ki: "Ve nefse, nefs ve şeytan ve ve in huma mahada nusha Maula ya salli ve selim daiman abadan ala habibika khayr al khalqi kulli yani Müslüman, cahid ve harib, şeytana karşı sürekli bir mücadele halinde, bir muharebe halinde olacak. Nefse, Müslüman sürekli muhalefet edecek. Halifin nefse, buradaki nefsin başında el var, bu ahd içindir. Yani o nefis, nefse le emmarutun kötülüğü, Allah'a isyanı emreden nefse karşı Müslümanlar, müminler sürekli muhalefet halinde olacaklar. Ve şeytane bir de şeytana karşı atıf harfi olarak burada vavı getirdi. Çünkü e, şeytanla nefis arasında bir münasebet var. Yani inne şeytane leküm aduvun, şeytan düşmanımızdır. Inne nefsel emmâretum sui, nefis de kötülüğü emreder. O halde kötülüğü emretme, kötüye davet etme noktasında nefisle şeytan arasında bir münasebet var. E, vav atıf harfiyle de buna işaret ediyor. Vâsîhîmâ. Hem bunlara muhalefet et, muhalefet etmekle kalma, bir de bunlara asi ol, isyan et. Ve inhûmâ mehhadâken nusha fettehîmî. ne kadar bu ikisi yani nefis ve şeytan sana iyi şeyler anlatsa, iyi şeyler söylemiş olsa, sana nasahat etmiş olsa, böyle mahza orada bir fayda görsen de yine fettehimi o şeytanın sana, nefsin sana iyilik adına söylemiş olduğu neler varsa onlarda bir ihanet ara. Mutlaka onun nihayetinde bir ihanet vardır. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle şeytana dair inne Şeytan لَكُمْ عَدُوُّنْ فَاتَّخِذُوهُ a'duva. Şeytan sizin, şeytan bütün insanlığın düşmanıdır. O halde onu düşman kabul edin. Kapitalizma, liberalizma, sosyalizma, yeryüzünde ne kadar insanlığın vicdanını, insanlığın ahlakını, insanlığın dünyasını yaralayan ne kadar ideoloji varsa bütün bunlar şeytana, dayanırlar. Onların aslında esasında şeytan vardır. Yani Mao'nun zulmünün arkasında şeytan var. Komünizmanın zulmünün arkasında şeytan var. Kapitalizma dünyayı cennete çevirecekti ama cehenneme çevirdiler. Kalktılar Afrika'dan, Amerika'dan Dünyayı sömürdüler, Afrika'yı sömürdüler, Asya'yı sömürdüler. Bu ideolojilerin arkasında hepsinde şeytan vardır. Bütün bu ideolojileri şeytan niçin icat eder? Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın nizamı gelmesin diye. Çünkü insanlar o nizama bağlanırlarsa hem dünyalarını cennete çevirirler, hem de onların ahiretleri cennet olur. şeytan lekum aduvvun'' ''Şeytan düşmandır.'' O halde düşman düşman kabul edin. Eğer onun düşmanlığını idrak edemezseniz dost diye insanlar arkasında giderler. İşte dünyayı bugün şeytan dostları ne hale çevirdiler. Onun arkasında gidenlerin de bu zulümde payı olur. Peki nefis de düşman. Ama nefisle şeytan arasında şöyle bir fark var. Nefis içeride. Nefsin düşmanlığını insan her zaman göremez. Onun için nefsin düşmanlığı şeytandan daha tehlikeli. Hani düşman kalenin içine girerse dışarıdaki düşmandan daha tehlikelidir. Her an dışarıdakilere içeriden kapıyı açabilir. Nefis içeridedir. اِنَّنْ نَفْسَ لَا اَمَّارُتُمْ بِسُوا Sürekli kötülüğü, sürekli içeride Allah Teala'ya isyanı, anlatır onu terkine der. İçerideki düşmana karşı tayakkuz halinde müslüman olmazsa dışarıdaki düşmana karşı mağlup olur. Nefsin daha büyük düşman olduğunu ifade izah noktasında ve halifin nefse önce nefsi getirdi. Nefse karşı teyakkuz halinde olmaya davet etti. Kudemamız der ki: Zebhun nufusi bi seifil yani eğer nefsi boğazlamak istiyorsan, nefsin taarruzlarından imanını korumak, muhafaza etmek istiyorsan, o halde elinde sürekli muhalefet kılıcı olacak. Muhalefet kılıcıyla şeytana sürekli meydan okuyacaksın, nefse meydan okuyacaksın. Yani içeride nefis var, ama hem içeride hem dışarıda şeytan var. Vaka semuhuma inni lekum aleminen nasihin. Şeytan Hazreti Adem ile Havva'ya gelmişlerdi Aleyhime Selam dostsuz demişlerdi Dost olarak şeytan yaklaşmış da Hazreti Havva ile Hazreti Adem Aleyhime Selam'a Sonra onların cennetten ayrılmasına şeytan sebep olmuştu Yani babanızın da düşmanı buyuruyor Allah Azze ve Celle Sizin de düşmanınız eğer onu o, nefis, o nefsi ve şeytanı Düşman kabul ederseniz Korunursunuz Eşşeytanı yaidikumul Fakra ve emurukum bil fahşa Size anlatır Sadaka vereceksiniz Verme der, yapma der O yetimlere, mağdurlara, mazlumlara Bakma der, çocukların var Ailen var, kızın var, oğlun var Onlara daha fazla onlar için Dünyalıklar biriktir der Şeytan sürekli bunu telkin eder. Peki adamın milyarları, trilyonları var. 50 yaşında bir ülkenin en zengini ayrılır dünyadan. Belki 60'ında, 70'inde ayrılır. Onun geride bırakmış olduğu miras on 10 binler, yüz binlerce insana bakabilir. Peki dünyayı geride bıraktı. Ne yapacak onları? Kim onlardan istifade edecek? Geride bıraktığı çocukları ailesi Peki Allah için onlar O maldan sadaka verecekler mi Hayır Haram yoldan o malı kazandıysa Dünyada biriktirdiği Fakire yetime mazluma mağdura Vermediği o mal Ahiret günü kendi adına Vebal olacak İmam Buziri Rahmetullahi Aleyh buyurmuştu ki Ve inhuma Mahhadâken nusha fettehimi Şeytan ve nefis sana mahza hayırdan bahsetseler Nasihat etseler de Hep onların sözünü bir ihanet var orada onu ara Hıyanet var onu ara Yani onlar seni o nasihatle bir Çukura çekiyor Olabilirler diyor İmam İmamlarımız Müştehid imamlar bu noktada Çok misaller anlatırlar Ama şimdi size aktaracağım misal Hz. Mevlana veliler der ana evlana. Mevlana Molla Cami Mevlana Celaleddin Rumi'ye dair der ki, Peygamber nis, veli dâret kitap. Peygamber değil ama kitabı var. Yani Allah Teala salih kullarına ilham eder, o ilhamla bir takım şeyleri söylerler. Ama ilham vahiy gibi kabul edilir mi? Hayır, kabul edilmez. El-ilhamu leyse minel marife. İlham bilgi kaynağı değildir. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Kur'an-ı Kerime sünnet-i senliğe uyarsa, muafık olursa o zaman ilham doğru kabul edilir. Peki şimdi o Mevlana, hani Mevlana Molla Camii'nin Peygamber nist idaret kitabı. Peygamber değil ama kitabı var. Yani Allah ona ilham ediyor dediği Hz. Mevlana, Hz. Muaviye Radıyallahu anh Efendimizle alakalı şöyle bir olay anlatır. Akşam Muaviye odasının kapısını kapatır, sarayını kapatır. İşte yası yıkıldıktan sonra istirahate çekilir. Sabah namazı güneş doğacak gibi şeytan yanına gelir. Muaviye radıyallahu anh'ı uykudan kaldırır, uyandırır. Kim beni uykudan uyandırdı diye Muaviye radıyallahu an evin içinde, sarayın içinde dolaşır. Neticede perdenin arkasında bir yerde şeytanı görür. Der ki sen kimsin? İblisim der. Peki sen namaza kaldırmazsın ki sen sürekli harama, yalana, tuğyana davet edersin. Neden beni sabah namazına kaldırdın diye sorar şeytana, iblise. Söylemek istemez Muaviye radıyallahu anh seni bırakmam der Sen düşmansın Allah azze ve celle Kur'an-ı Hakim'de inne şeytane lekum aduvhun fettehidûhu buyuruyor Yani bizim düşmanımız nasıl olur da Sabah namazında bütün kainat Allah azze ve celle'yi tesbih ederken Sen gelir beni namaza kaldırırsın der Şeytan söylememe noktasında ısrar eder uzun bir bahis yani onlarca beyit var bunun alakalı. Mavi radiyallah han ısrar eder Şeytan sürekli sözü başka noktalara yönlere çeker sonunda dayama, dayanamaz dayanamaz Şeytan der ki hani Peygamber aleyhissalatu Vesselam'ın şehrindeydin sen Bilal Habeeşi ezan muhammedi okuyordu. İnsanlar namaza gidiyorlardı. Sen de bir sabah gidememiştin. Cemaatten geri kalmıştın. Cemaatten geri kaldığından dolayı ne kadar ah etmiştin, vah etmiştin. O ahlarından, vahlarından dolayı Allah Teala sana merhamet etti. Sana büyük makamlar ihsan etmişti. O geri kalmana, nedametinden, pişmanlığından dolayı şimdi yine güneş doğuyordu. Belki yine namaza kalkamayacaktın. Ben seni geldim kaldırdım ki eğer namaza kalkamasaydın şu kadar ahın şu kadar inlemen vahın olacaktı. Ondan dolayı Allah Teala sana makamlar ihsan edecekti. O makamlara ulaşma diye buraya geldim seni sabah namazına kaldırdım. İmam Buhuri de belki o noktaya işaret ediyor diyor ki ve in huma mahada nusha Fettehimi. Her ne kadar onlar sana mahza, nasihattan, hayırdan anlasalarda şeytan, iblis, iblisin adamları, onun ideolojileri, karargahı, oralarda zahiren baktığınız zaman insanlığın faydasına bir takım ameller görseniz de yine şeytandan, yine nefisten, yine iblisten ve onun adamlarından uzak durun diyor. İmam Busiri, Mevlana Celaleddin Rumi de bunu bir e, hikaye üzerinden bize anlatıyor. Yine orada şöyle bir şiir var ama ben onu biraz değiştireyim. Mevlana Celaleddin Rumi diyor ki rahmetullahi aleyh avcılar tilkiyi yakalayabilmek için bir yere koyun, kuyruğu koyarlar. Tilki de onu koyun zanneder. Oraya doğru giderken onu avlarlarmış. Şeytan da böyle avlar adamı diyor. Zahiren seni hakikate, doğruluğa davet ediyor. Sosyalizma baktığınız zaman mal insanın elinde olacak. insan mala hükmedecek. Bir sınıfı olmayacak. Yani devlet her şey insanın idaresinde olacak. İnsan, Mala sahip olamayacak Belki kapitalizmada olduğu gibi Devlet her şeye sahip olacak İnsan da devlete hükmedecek Baktığınız zaman insanlar baktılar Zenginler ile eziyorlardı Sosyalizmaya koştular Öte tarafta kapitalizmaya bakıyorsunuz Mutlak manada mal mülkiyet noktasında insanlara hürriyet veriyor Önünü sonuna kadar açıyor İnsanlar burada Mala, mülke sahip olmak var, mülket noktasında bir serbestlik var diyorlar, koşuyorlar, koştular. Milyarlara sahip oldular, trilyonlara sahip oldular. Ama 80 yaşına geldiler, doktora gittiler. Doktor dedi ki sen sadece meyve suyu alacaksın, bir şey yiyemezsin. Emrinde on binlerce adam çalışıyor ama ekmek bile yiyemez hale geliyor ve dünyadan bu halde ayrılıyor. Adam gidiyor. Devam ediyor. Önceki ifadeyi tekit ediyor. Diyor ki: "Vela tud'a minhumu hasman ve la hakaman fe anta ta'rifu kayde'l hasmi ve'l hakami." Mevla ya sallı ve selim daiman ebeden ala Beka hayil halkı kolleye. Vala tudermin huma Hasmen wala hakema. Hasım olarak da hakem olarak da bunlardan birine nefse ve şeytana, sakın ha itaat etme. Hasım dava mahkemeye intikal ediyor. Gidiyorsunuz karşıda sizinle beraber davayı kazanmak için karşınızda duran adama hasım diyoruz. Hasım da olsa hakem de olsa sakın ha ne nefse ne şeytana asla itaat etme. Kardeşlerim insan bedeni üç şeyin savaş alanı gibidir. Bir kalbimiz var nefsimiz var bir de şeytan var. var kalple nefsin bir mücadelesi var. Kalp diyor ki namaza git. Kalp bize diyor ki sadaka ver. Mazlumlar var, bir çareler var. Malını, mülkünü onlarla paylaş diyor. Ramazanda oruç aç kalıyoruz. Aç kalınca aç kalan adamları anlıyoruz. Allah dostlarından bir tanesi bir kış günü evinde odasında duruyor. Cübbesi orada asılı ama onu üzerine almıyor. Yanına bir talebesi geliyor. Efendim diyor. Cübbe orada ama siz burada titriyorsunuz. Neden onu üzerinize almadınız? Cübbesi olmayanlar var evinde. Odunu olmayanlar var. Soğuktan titreyenler var. Ben onların evine odun gönderecek bir mala mülke sahip değilim. Cübbemi oraya astım. Onlar evlerinde soğuktan titriyorlar. Ben de titreyim. Yarın Rabbim huzuruna vardığım zaman Ya Rabbi onlara verecek benim malım yoktu ama... Onların halini yaşayabildim ya Rabbi Sahur vaktinden iftara kadar müminler aç kalarak Fakirlerin mazlumların evine ekmek getiremeyen Babaların ekmek bulamayan çocukların halini anlarlar o halde kalp bize bunları söylüyor ama karşı taraftan nefis var. Sen kazandın diyor. Onlar da kazansaydı diyor. Niçin veriyorsun? Neden paylaşıyorsun? Sen şu kadar proje imza attın. Onlar o zaman uyuyorlardı, keyif yapıyorlardı diye nefisle kalbin bir mücadelesi var. Kalp Allah Teala'nın buyruklarına ram olmak isteyecek. Onları hayata tatbik etmek isteyecek. Ama nefsin sürekli Kur'an-ı Hakim'e, Allah ve resulun buyruklarına bir savaş hali var. O an bir hakem devreye giriyor işte. O hakem şeytan. Diyor ya burada bir hasım var, bir hakem var. Kalbin hasmı Nefsiniz şeytan hakem oluyor Şeytanı hakem kabul ederseniz o sizi ayrı bir tuzağa getirir Peki nefsi imanla yeniyorsunuz o, o zaman şeytan devreye giriyor Şeytan kalbinizle mücadeleye başlıyor nefis geliyor nefis hakem olmak istiyor Diyor ki bize ne nefsi hakem kabul et ne de şeytanı ne hasmını ne hakimini hiçbirine bunların hiçbirinin sözüne itibar etme. Fente tarifu kaidel hasmi hakemi. Hasmın tuzağını hakemin tuzağını bilirsin sen. Onlar seni yol diye cehenneme çağırırlar. Yol diye Allah Azze ve Celle'ye isyana tuyana davet ederler. İbnü i Müceyim, Rahmetullahi Aleyh El-Eşbah ve Nadair'in sonunda bir takım olaylar anlatır, hikayeler, kıssalar rivayet eder. Tabi yaşanmış olayları anlatır. Ebu Hanife Rahmetullahi Aleyh ile Ebu Yusuf talebesi arasında şöyle bir olayı rivayet eder. Yani bazen şeytan gelir sana büyük adam oldun der. Artık bu halkada durma sen git bir yerde ders okutmaya başla. Hocalardan hocalarından alacak bir şey kalmadı der. Yani bir noktaya geldiğinde ibare ifadeye muhatap olduğunda bir takım meseleleri çözmeye başladığında şeytan gelir hadi sen başka yere git der. Onları beğenmeme noktasında içinde bir takım duygular oluşur. Orada da İbn-i şöyle bir olay anlatır. Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh, Ebu Hanife'nin en büyük talebesi. Bir noktaya kadar geliyor. Artık hocasıyla arasında bir sorun var. Ya da kendi sorun var zannediyor. Ayrılıyor İmam-ı Azam Efendimizin rahmetullahi aleyh ders halkasından. Bir yerde okumaya başlıyor. Yani detayıyla alakalı farklı rivayetler var. Bu anlattığım rivayet şöyle. Bir adam geliyor, Ebu Yusuf'a beş tane soru soruyor. Onlardan iki tanesini sadece arz edeyim. Birinci soru diyor ki, Ebu Yusuf'a adam, ''Efendim benim bir elbisem var, aldım, kumaşımı götürdüm, bir kasara verdim. Onu yıkayacak, boyayacak, temizleyecekti. Sonra adama gittim, elbisem bana ver dedim. Kassar inkar etti, hayır ben senden elbise almadım.'' dedi. Adam belli bir zaman sonra tekrar gitti. Ben sana kumaş vermiştim, elbise vermiştim. Yıkadın, temizledin, boyadım mı? Bana onu geri ver dedi. İkinci defa gidince bu defa Kassar adamı elbiseyi verdi. Şimdi Kassar elbiseyi yıkayan adam bu yıkamasından dolayı ücret hak eder mi diye soruyor. Ebu Yusuf diyor ki hak eder. Adam ahtaat ediyor. Hayır, doğru söylemedin. Peki. Düşünüyor biraz daha, hayır bundan dolayı ücret alamaz diyor. Adam yine akhta hayır doğru söylemedin hata ettin diyor. Peki nedir diyor bunun cevabı? Onun cevabı şu, Ebu Hanife Hazretleri'nden öğrenmiş adam. Cevabı şu, eğer adam elbiseyi aldı, elbiseyi yıkadı sonra sahibi geldi bana elbiseyi ver dedi inkar etti. İnkar etti. O halde elbiseyi kim için yıkadı? Kendi için yıkadı. Çünkü daha sonra inkar etti, vermedi. Eğer inkar ettikten sonra elbiseyi yıkadı ya da boyadıysa, adam geldi elbiseyi bana ver dedi, verdi. İnkardan sonra yıkadı, adam geldi. Verdiğine göre elbiseyi kim için yıkamış oldu? Adam için yıkadı. Dolayısıyla ücreti hak eder. Ebu Yusuf ne yapması lazımdı meseleyi? Tefrik etmeli, ayırması gerekirdi. Şöyle olursa ücreti hak eder, şöyle olursa ücreti hak edemez demesi lazımdı. Peki namaza neyle başlarız? Farzla mı başlarız, sünnetle mi başlarız diye soruyor. Farzla başlarız diyor, yanlış söyledin diyor. Sünnetle başlarız, yine yanlış söyledin diyor. Peki nedir bunun doğrusu? Hem farzla hem sünnetle başlıyoruz. Tekbirle başlamak farz, ama elleri kulağa kaldırmak sünnet diyor. O zaman anlıyor olmadığını kalkıyor Ebu Hanife Hazretleri'nin yanına geliyor. İmam-ı Azam Efendimiz buyuruyorlar ki kabla kable hasrim. Yani arkadaşlar hasrim demek Hesrim, koruk, üzümün koruğuna hesrim denir. Ebu Hanife de Öğrencisine Ebu Yusuf'a Tezebbefte kable entuhasrim Yani daha sen koruk olmadan Kuru üzüm olduğunu düşündün Üzüm bağda olmaya başlarken O ilk haline koruk deniyor Koruk Yenecek halde değil Dalda salkımdaki o üzüm Sen daha koruk olmadan Üzüm olduğunu Kuru üzüm olduğunu zannettin diyor Yani burada beklemen Olman gerekirdi Burada da diyor ki, sen şeytanı sakın ha hakem kabul etme, nefse hakem kabul etme, onların sözünü aldırış etme. Eğer sen onların sözüne aldanırsan, Ebu Yusuf'u i̇mam Azam Efendimiz gibi bir alimin, allamenin ders halkasından kaldırdı, seni ders halkasından Kaldırır seni bir çukura, bir başka dünyaya, bir anfora götürür diyor. فَاَنْتَ تَعْرِفُ hasmi الْخَاسْمِ hakemi. Sen o hasmın ve hakemin tuzağını, oyunlarını biliyorsun diyor. Ariflere, salih kullara talebeler gelirler, hocam biz vaaz etmek istiyoruz dediklerinde onlar derlerdi ki öğrencilerine yarın mahşer günü Allah Azze ve Celle sizi şu ayetle tedip etmeyecek, terbiye etmeyecekse gidin vazedin. edin. Ama bu ayetten korkuyorsanız o zaman önce kendi nefsinize konuşun. Nedir o ayet? اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَا اَنْفُسَكُمْ Nefsinizi unuttuğunuz halde insanlara biri mi emrediyorsunuz? Yani bizde yanlışlar, bizde hatalar, bizde tuğyan var. Biz gözümüz zaman zaman kayar harama ama kürsüye çıkıyoruz, insanlara gözlerinize sahip çıkın diyoruz. Eğer bu ayet seni mahcup edecekse mahşer günü Rabbim huzurunda o halde nefsin terbiye et. Ya da يَا اَيُّهَا amenu, آمَنُوا لِمَ ma la لَا Niçin yapmadıklarınızı insanlara söylüyorsunuz? Nefse muhalefet etmek, şeytana karşı harp ilan etmek Önce bu ayetleri kendi dünyamızda yaşamayı bize emreder, telkin eder kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraca çıkıyorlar, miraçta adamlar görüyor Onlar ateşten makaslarla dudaklarını kesiyorlar. Buyuruyor ki bunlar kimdir? Hazreti Cibril Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a hutabahu ummetik ellezine yekuluna ma la yefalun. Hutaba ummetik. Onlar ümmetinin hatipleri. Yani yapmadıklarını söyleyen ümmetinin alimleri. Onlar Cenab-ı Hak bizi onlardan muhafaza buyursun bizi öyle ilim talebeleri olarak mahşerde haş edilsin ki söylediklerini önce hayatına tatbik eden, tayin eden yani önce yaşayan sonra insanları yaşamaya davet eden talebeler olarak mahşer günü bizi haş edesin. Yine nefsini tevbeye davet ediyor. İmam Buhari buyuruyor ki: "Estagfirullah min kavlin bila amel." Lakad nesbeti bhi neslen lidi gokmi. Ola ya calli ve selim daiman <gülüyor> abadan ala habibikahir el xalqi kullihi. Astafirullah min kawlin <gülüyor> bila amel. Amel sözden Allah'a iltica ediyorum. Allah Azze ve Celle istiğfar ediyorum. Yani bunu kendi adına günah kabul ediyor. Bir yerde söz var ama amel yok. Bir yerde söz var ama kulluk yoksa estağfirullah min kavlin bila amel. Lekad nesbtu bihi neslen lizi ukumi. Yani eğer ben ameli olmayan ama sözü olan bir Müslümansam, bir ilim talebesi isem, bir baba isem, bir anne isem, bir İhtiyarsam, bir şifşiysem, bir doktor, bir muallim, bir şu ya da bir bu makamda olan bir adamsam, laka nesb tubihi neslen bununla lidi gukumiy gukum evladı olmayan kısır adam demek evladı olmayan bir adama çocuk isnat etmiş biri gibi olurum. Nasıl evladı olmayana bir çocuk isnat etmek yalansa fazilete. Takvaya, veraya sahip olmayan bir adamı da toplumda, maaşeli vicdanda. Bu çok muttaki bir adam, salih, zahid bir adam diye anlatmak da onun gibidir. Yalandır bunlar. Bu yalanlar nasıl günahsa ben bir insanım, bir Müslümanım, amelim yok ama sözüm varsa yani yapmıyorsam söylediklerimi burada da bir yalan var, burada bir tuğyan var. Bu halde olmaktan Allah Azze ve Celle iltica ediyorum diyor İmam Busuri Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayatında amel vardı ameli salih vardı sallallahu aleyhi ve sellem önce yapıyor insanları yapmaya davet ediyordu yani onun hayatına baktığınız zaman önce ameli görürsünüz onun ardından amelin ardından söz gelir Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a Efendimiz aleyhissalatü vesselama geliyor ya Resulallah diyor duydum ki Hizmetçiler var, onları dağıtıyorsunuz. Kızın Fatıma evinde değirmen taşını çeviriyor. Değirmen taşını çevirmekten ellerim yarıldı, patladı baba diyor. Uzaktan eve su taşıyorum. O su kovalarını bir odunla omuzumu alıyorum, omuzlarıma koyuyorum. Omuzlarım yarıldı, artık evime su taşıyamayacak haldeyim. Bir tane hizmetli de kızın Fatıma'ya versen. Değirmen taşını o çevirse Uzaklardan eve o su taşıza Baba diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam Lekas sebekeki Eytamu Bedirin Bedirin yetimleri kızım diyor Onlar seni geçti Onların evlerinde Aş kaynamıyor Onlar o haldeyken baban senin Evine hizmetçi veremez Yavrum diyor Yani siz öyle bir Müslümansınız ki Yaşıyorsunuz en zorlara siz talipsiniz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın torunu ağzına zekat vurmasını koyunca sallallahu aleyhi ve sellem onun ağzından alıyor. O fukaranın, o yetimlerin, o gariplerin hakkı diyor, almayacaksın. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın en yakınlarında çevresinde muzdaripler var o kadar ki evinde var. Hazreti Ayşe radıyallahu anha buyuruyor ki: Ma şebia alu Muhammedin min hubzi burrin. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın evi, onun ailesi buğday ekmeğinden karınların doyurmadılar. Efendimiz aleyhisselam devlet başkanıydı ama böyle bir evi vardı yani sallallahu aleyhi ve sellem yaşadı sonra yaşamaya davet etti fukaraya verin dedi ama böyle bir evi vardı devlet başkanıydı Hz. Abbas radıyallahu an Efendimiz, Peygamber aleyhisselam amcası Mekke-i Mükerreme fethedilir. Efendimiz aleyhisselam kendi akrabalarına sikaye vazifesini verir. Yani zemzemi kuyudan çıkaracaklar, insanlara dağıtacaklar. Hz. Abbas Efendimiz'e der ki ya Resulallah sikayeyi bize verdin. Oradan zemzemi çıkaracak, dağıtacak. Burada bir kazanç yok, bir gelir yok. Tamamen bu Allah rızası için. Bize şu hicabeyi de versen, Mekke'de Kabeyi i Muazzama'ya yapılan diğer bir hizmet ama oradan bir gelir var. Onu versen bize diyor, amcası diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi amcasına, yakınlarına sikayeyi veriyor. Sadece Allah rızası için olan, dünyalık noktasında bir gelir olmayan vazifeyi Efendimiz Aleyhisselam amcasına veriyor. Yani öyle bir hayat yaşıyor ki Efendimiz tevazu diyor. İnsanlar neredeyse siz de orada duracaksınız. Hazreti Abbas radıyallahu an insanlar sıraya girmişler. Akrabaları, Efendimiz Aleyhisselam akrabaları zemzem kuyusundan su çıkarıyorlar omuzları yarılıyor çıkarıyorlar Hz. Abbas da insanlar kuyruğa girmişler orada onlara zemzem suyu ikram ediyor Allah Resulü Aleyhisselam sıraya giriyor Hz. Abbas su ikram ediyor bir an başını kaldırıyor Efendimiz Aleyhisselam o da sıraya girmiş onlar yüzler Efendimiz Aleyhisselam'ın emrini bekliyorlar su deyince su getirecekler ama peygamber Aleyhisselatü Vesselam orada su kuyruğuna girmiş Hazreti Abbas görüyor, hemen yanımda fadıl var, oğlu koş diyor. Annene söyle, Efendimiz Aleyhisselam için özel bir kaba su koymuştu. Onu getir, Peygamber Aleyhisselam'a takdim edelim. Efendimiz Aleyhisselam, Bana bundan ver. Herkesin içtiği sudan ver. Ya Resulallah, Orada insanlar ellerini soktular suyu alırken belki yüzlerinden burunlarından bir takım şeyler o suyun içine damladı ya Allah. Madem herkes bundan içiyor o gün Efendimiz Aleyhisselam'ın İslam devletin imkanı o kadardı. Herkesin içtiği kaptan bana su vereceksin buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Hani insanlar ona bakıyorlar iman ediyorlardı Yeryüzün en büyük inkılabını yapmıştı sallallahu aleyhi ve sellem Çünkü yaşıyordu sonra yaşamaya davet ediyordu Tevazu diyordu tevazu iliklerine kadar sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında vardı İnsanlar görüyorlardı teslim oluyor İman ediyorlardı Diyor ki Estağfirullahe min kavlin Bila amel Yani ben Amel olmayan sözden Allah Azze ve Celle'yi iltica Ediyorum Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi Bir hayat yaşamakla bizleri Şereflendirsin Öyle bir hayatımız olsun ki Hep o hayatta önce yaşananlar Sonra o yaşananlar söz planına gelsin. Çağırdığımızda, davet ettiğimizde onlar yüzler binler gelsinler. Şu sure bizim tebliğimizde, davetimizde de tecelli etsin. اِذَا جَاءَ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْفَاجَٰ Fevc fevc insanlar koşuyorlar, geliyorlar. Muhammed-i Arabi sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde diş söküyorlar. İman ettik ya Allah diyorlar. Sahabe-i kiram efendilerimiz radıyallahu anhum onun gibi bir hayat yaşadılar. Önce yaşadılar. Dava adamı önce yaşayacak. Nafileleri kılmayan bir alim, bir mürebbi, bir dava adamı insanlara farz namazları anlatamaz kardeşlerim. Gece namazı varsa o zaman namaza dair konuştukların insanların yüreğinde müessir olacaktır. Estağfurullah ve etubi ve velhamdülillahi rabbil alemin. Mevla ya salli ve sellim daiman abaden ala Habib. بك غير الخلق كله منه ما لا يصل وسلم دائم من على حبي